indirildiği bir ay olmuş oluyor Ramazan ayı. Demek ki Kur'anla bir hayat yaşamalı, Kur'anla daha çok samimiyetimizi arttırmamız. Kur'an'ı daha çok duymamız. Yine bu o Kur'an Bakara'nın son ayetinde de ben çok yakınım beni sorduğunda sen onlara ben okullarımı çok yakınım. Bana dua ettikleri vakit dua eden dileğini de karşılık veririm. Burası çok mühim. Dua edenin dileğine de karşılık verir. Fakat burada Hasan Basri Hazretleri'nin bir ikazı var. Orada ey insanlar dualığınız kabul olunmayacak diye korkmuyorum buyuruyor. Dua edemez hale gelmenizden korkuyorum diyor. Yani evet. dilinizle kalbiniz aynı ahenkte değil. Dil dua ediyor kalp başka alemde. Dualarınız kabul olmayacak diye korkmuyorum. Dua edemez hale geleceksiniz. Yani diliniz dua edecek, kalbiniz dua etmeyecek. Kalp nasıl dua eder? Kalp bir samimiyetle dua eder, ihlasla dua eder. Yaptıkları kötülükleri bir nefretle, bir pişmanlıkla. Onların bir ateşten kaçar gibi kaçmakla. Bu ay Kur'an'la duygulanmayı. Kur'an rüştünü ikmal etmiş insanlığa son meşhur, son talimat Cenab-ı 1400 seneden beri yazılmış bütün İslami eserler bir kitabı izah, bir insanı izah içindir. Allah Resulü'nü izah içindir. Kur'an muradı ilahi ifade ediyor. Onun için Kur'an'dan Allah'a yaklaşanlar daha çok istifade ediyor. Manalar, derinlikler o takva sahiplerine açılıyor. Onun Kur'an'la ülfeti arttırabilme. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'la tefekküre davet ediyor. Mümin Kur'an'la doğduğu zaman kemal buluyor. Kur'an bizde kalbi yapımızı derinleştiriyor. Ve Kur'an bizimle kendisi arasında muhtena bir alaka kurmamızı istiyor. Ve bedeni temizlik kadar, kalbi temizlikle zaruri. Bir duy, duygu istiyor Kur'an bizden. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman sağır ve kör davranmazlar buyuruluyor. Furkan suresinde. Yine müminler anıldı ama ancak yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artırır buyuruluyor. E demek ki Kur'an'la aramızda mesafe ne kadar? Kur'an öyle bir Allah'ın bir lütuf kitabı ki diğer kitaplar, hak kitapları, zamanda muharref oldu, değişti ve Kur'an'ın değişme durumu yok. Çünkü Kur'an'ın muhafız Cenab-ı Hak, mucizesini kıyamete kadar devam ettirecek. Yani 1400 sene evvel nasıl bir mucizesini Kuran kim vermişse, bugün de veriyor, yarın da veriyor. Lisandaki fesat ve belagattaki mucizesini devam ettiriyor. Bütün ins ve cin topluluğu birleşin Cenab-ı Hak. Bir hodri meydan. Gücünüz varsa Kur'an'ın bir benzerini meydana getirin. Daha da daraltıyor on tane sure meydana getirin. Daha da daraltıyor bir tek sure meydana getirin. İlimde mucize, bütün ilimlerin kaidelerini koyan Cenab-ı Hak, ilimdeki bütün hikmetleri Cenab-ı Kur'an-ı bildiriyor. Keşifler oluyor, ilmi buluşlar oluyor. Kur'an önde, ilim arkadan geliyor. Saymakla bitiremeyiz. Embriyoloji ilmi, insan yaratışı, hücreler. Lutfü Alaka Mudga Lahim Izam Cenabak o safaları bildiriyor. İlim 19. asırda bunu buldu. Atmosfer bir tavan olmasını bildiriyor seman. Tavan olmasa ne olurdu bu kâyna? Nasıl o tavan muhafaza ediliyor? Tarihi hakikatler bildiriliyor. Mer'i tarih onları son zamanlarda keşfetti. Parmak izi bildiriliyor Kıyamet Suresinde. Tekrar yaratmaya muktediriz parmak uçlarınız benane buyuruyor Cenab-ı Hak. Yıldızlardaki ölçüler bilinmiyordu, mesafeler bilinmiyordu, o sonsuz mesafeler. Bir pırıltı zannediliyor. Cenab-ı Hak Suresinde yıldızlar arasındaki mesafeye yemin olsun, o azim bir yemindir buyuruyor. Büyük bir yemindir buyuruluyor o sonsuzluk daha yeni bilinebildiği kadar ancak bilinebildi. Hep Kur'an önden gidiyor, ilim arkadan geliyor. Teşri icazı Kur'an-ı Kerim'in işte bir eshab devri. insanın bir zirve devri. Ahlak, edep, haya, insaniyet, merhamet, şefkat. Ve Cenab-ı Hak Kur'an karına bir duygulu olmamızı istiyor. Yine Fusulet Suresi'nde Kur'an mucizeleri bakımından insanların ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetleri göstereceğiz ki Kur'an'ın gerçek olduğu iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olduğu yetmez mi? buyruluyor. Yine andolsun ki biz öğüt aslında değil, bu Kur'an'da her türlü insanlara misali verdik buyruluyor. Furkan Suresi 30. ayetinde de bir ihtar var. Peygamber kıyamet günü der ki, biz şefaat beklerken, ey Rabbim kavmin bu Kur'an'ı bütün terk ettiler der. Bu da ilahi bir tehdit. Kur'an'ın tehdidi bu da. Bu kadar bir lütuf. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecek bir mucize. Bütün müminler aynı rahnenin önünde otururlar. Ancak herkes kendi kalbi seviyesine göre Kur'an'dan netice alır. Demek ki Kur'an'la anlamak, Kur'an'la derinleşmek için zahiri ilimde kafi değil. Fettekullah ve yuhalimikullah. Siz ittika sahibi olun ki Allah ise öğretsin. Demek ki bu Kur'an'la olan irtibatımız, alakamızı bilhassa bu Ramazan'ın şerefi de çok arttırmamız lazım. Ondan sonra okunan ayette Cenab-ı Hak nasıl bir durumda olacağız kalbimiz nasıl olacak burada ayaktayken otururken yanları üzerindeyken Allah'a zikrederler yani Cenab-ı Hak kendisiyle beraberlik istiyor kendisi bizimle beraber biz ne kadar beraberiz nereye gitsek Cenab-ı Hak bizimle beraber verit şahlamından daha yakın kişiyle kalbi arasında Cenab-ı Hak giriyor bütün hissiyatını vakıf biz Cenab-ı ne kadar alakamız var ve Cenab-ı Hak bu beraberlikten sonra göklerin ve yerin geri tefekkür ederler buyuruyor. Yani bir diğer mahlukatın baktığı gibi toprak yüzüne göremezler Bir toprak terkibinden neler çıkıyor? Ve bir tefekkürü arttırmamız bu da çok mühim. Tefekkür. Yani Kur'an-ı Kerim bizi daima tefekküre davet ediyor. Tabi bu tefekkür Hayvanlarda nefsa ait bir tefekkür. Yiyecek, gücünü gösterecek, rahat edecek filan. Ve Cenab-ı Hak bize bu tefekkürü verdi ve bu tefekkürü bizim kalbi yapımızı güçlendirmek. Kainattaki vakalardan hisse alabilmek. Ne gibi vakalarda fanilik var? İşte en yakınını kaybediyorsun devamlı. Bir taraftan dünyaya geliş, bir taraftan dünyaya gidiş. İşte her bir imtihan dershanesi. Niye milyonlar dünyaya geliyor? Bir, bir sürü milyonlar da bekliyor dünyaya gelmek için. Dünyadaki birçok milyonlar dışarı öbür tarafa kabre girmek için sırasını bekliyor. Bu giriş niye? Bu çıkış niye? Hep tefekküre davet ediyor Cenab-ı Hak. Ve bu toprak üstünde münefsane arzuları aldanmayalım ki yani o toprak altının horluğuna düşmeyelim. şu bastığımız toprak hal lisanıyla bize kim bilir nasıl ifadelerde bulunuyor. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bastığımız her toprakta milyonlarca insanın cesedi üstünde gidiyoruz. Yani biz de aynı duruma geleceğiz. Yani sanki milyonlarca gölgenin üst üste çakışmış şekli gibi. Biz de yani o bastığımız toprağın bir parçası haline geleceğiz. Milyonlar birikiyor bir tarafta. Hep kıyamet hazırlık. Onun için kâinatdaki vakalardan ve ibretlerden hisse alabilmek. Azamet-i ilahi tefekkür. Maddi vakaları, aydı güneşte güneş de, hiç şaşması var mı, gökyüzü yıldızlar da, hiç dökülüyor mu, atmosfer deliniyor mu? Depremden korkuyor, çekiliyor, o ateş deniyor, ateş okyanusu mama bir infilak eder mi? Nasıl tutuluyor Nasıl muhafaza ediliyor bu bir yeryüzü? Bir basıncı değilse dünya ne olur? Bir havadaki oksijen değilse yaşantı ne olabilir? Güneş uzaklaşsa yaklaşsa ne olabilir? Cenab-ı Hak hep tefekküre davet ediyor. Efela tefekkürün Efela kulun elba düşünmez misiniz? Akıl erdirmez misiniz? Akıl sahipleri bu ilahi nizam kendi vücudumuza bakalım bir yemek yiyoruz nerelerden geçiyor her bir uzvumuza cihazını bir şalter konsa akciğer karaciğer vesaire böbrek kaç arıza yaptırız günde nasıl birbirinden ayrılıyor nasıl bir taraf cürufa gidiyor sağlam içeride kalıyor öbürü harice gidiyor nasıl aldığımız nefesler oksijenle temizleniyor nasıl bir tasfiye cihazı Göbrek nasıl biliyor, hangisi zehir hangisi zehirsiz, ona göre tanzim ediyor. Hep Cenab-ı Hak tefikküre davet ediyor. İftar edeceğiz, kaç türlü şey yiyeceğiz, bir türlü de değil. Hep rızık sofralara ayrı veriliyor, bütün mahlukatı. baktığımızda et yiyeceğiz, o hayvan bizim için dünyaya geldi, bizim için yaşatılıyor, bizim için kesiliyor. Gıdalarımız öyle. bir bal, arı bal yapıyor, kovanlarını dolduruyor, hazırlıyor, kendisi yiyeceği kadar yiyor. Gerisini insana ikram için bırakıyor. Mevlana her şeyden bir ibret al diyor. Arı kadar bir cömert ol. Bir meyve ağacı görüyor, bir elma ağacı görüyorsun, dallarını sarkıtıyor, eğiyor. İnsan takdimi. ediyor. Halbuki o bir elmanın içindeki bir elma çekirdeği yeni bir ağaca tohum. Hep ikram halinde. Demek ki hep Kulunda da bir ikram halinde olması, bir şükür halinde olması. Yine insan düşünse müheymin Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı. Müheymin yani bir şekli olmadan meydana getirmesi, bir benzeri olmadan yaratmaz Gökyüzünde ne kadar mahlukat var saymakta bitmez. Toprak üstünde ne kadar var, toprağın 20 santim içinde ne kadar var? Gözde gözükmeyen ne kadar mahlukat var mikroplar vesaire, denizde ne kadar ses mikroplar, müheymin hiçbirinde evvel bir şekli yoktu, bir bi biçimi yoktu. Hepsinin şekli biçimi ayrı, hayat tarzları ayrı, içtimai tarzları ayrı, rızıkları ayrı veriliyor. Hep ile tefekkür etmek ve bu tefekkür sayesinde de huşumumuzun artması, duygularımızın artması ibadetimizin daha kolay hale gelmesi, bir vecd ile, bir huşu ile ibadet yapmamız. Şükrümüzün artması. Dünya insan olarak geldik. Bir solucan olarak da dünyaya gelebilirdik. Bir yılan olarak gelebilir, bir akrep olarak gelebilirdik. Yani bir meziyet kazanarak mı, bir şeyi kazanarak mı dünyaya insan olarak geldik? Hep Cenab-ı Hak Efela ya akıl erdirmez misiniz? Buyuruyor. Düşünmez misiniz? buyuruyor. Demek ki her ibadetimize bir huzur hali verecek tefekkürümüz onun için bu tefekkürün artması ve bu İslam nimetiyle şereflerinden insanda kainat Kur'an'la ve nefsinin tefekkürle yeni bir duyuş başladı yani bu duyuşu o Eshab-ı Kiram'ın o duyuşunu kaybetmeme Sadi Şirazi ayıklar için olgunlar için ağaçlar tek bir yaprak bile bir divandır diyor Allah'a götürüyor marifetullah'a götürecek Ahmaklar içinde diyor, bütün ağaçlar bir tek yaprak bile değildir. Diğer mahlukat neyse ona da o, nefsini mahluk alanlar için. Ve nihayet Cenab-ı Hak bizi Kur'an'la tefekkürümüzün genişlemesini istiyor. Bilhassa bu ayda, bilhassa gecelere o tefekküre daha da ehemmiyet vermiyor. Mevlana'nın yine güzel bir teşbihi var. Ey kardeş diyor, sen diyor tefekkürle hayat bulmana bak diyor bedenin kemik, et, sinir bu hayvanlarda da var aynı diyor. Eğer diyor tefekkürün diyor, gül ise diyor, sen de gül bahçesindesin bu dünyada diyor. Yok diyor tefekkürün diyor dikenlere aitse diyor, yani nefsane arzulara, nefsane palazlandırmak içinse ten rahatlığı içinse nefsane ardına esiriysen o zaman diyor külhanlar ancak kütüksün diyor. Sen cehenneme yararsın diyor. Velhasıl bu bilası Ramazan-ı Şerif'te bu tefekkürümüzü daha derinleştirmek ve Cenab-ı Hakk'a kurbiyetimizi arttırabilmek. Bir imtihan alimi için bir daha dünyaya gelme şansımız yok. Bir tek bu şans onu da şimdi yaşıyoruz. Ne kadar yaşayacağız o da meçhul. Geçen sene Ramazan ayında bazı kardeşlerimiz vardı aramızda. Bugün onlar kabirde kıyameti bekliyor. Şimdi çok gençler de vardı, hepimizin yaşından daha da küçükler vardı, emsallerimiz vardı, daha da büyükler vardı. Gelecek Ramazan sağ mıyız? Bu dünyada mıyız? Bu Ramazan nimetine kafir bilecek misiniz? Kadir Gecesi'nin nimetine acaba son Kadirimiz mi? Efendimiz çok ikazlarından biri de, kıldırın namazın son namazın gibi kıl buyuruluyor. Ramazanını son Ramazanımız gibi tutmaya gayret edebilme.